Ey ehli kitap! Kitaptan, Tevrat'tan gizlediklerinizin çoğunu size beyan eden, birçoğunu da yüzünüze vurmayarak affeden Resulümüz size gelmiş bulunuyor. İşte size Allah tarafından bir nur ve hakikatleri açıklayan bir kitap geldi. Allah onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları doğru yola iletir. Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. De ki: Eğer Allah Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve dünyada bulunanların hepsini imha etmek istese, ona karşı kimin elinden bir şey gelir? Kim onu engelleyebilir? Doğrusu göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hakimiyeti Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar biz Allah'ın evlatları ve sevgilileriyiz. Dediler. De ki, öyleyse niçin Allah sizi günahlarınız sebebiyle cezalandırıyor? Hayır. Bilakis siz Onun yarattığı birer beşer topluluğusunuz. Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Göklerde, yerde ve ikisi arasında olan her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Dönüş de ona olacaktır. Ey ehli kitap! Resullerin gelmesinin kesintiye uğradığı bir sırada ileride bize müjdeleyen veya uyaran hiçbir peygamber gelmedi demiyesiniz diye size müjdeleyici ve uyarıcı elçimiz her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bir vakitte Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allah'ın size lütfettiği nimetlerini bir düşünün. Zira o içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür insanlar yaptı ve devrinizde hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz. Yahmo sa dediler. Orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa ancak o zaman gireriz. Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki: Üzerlerine hücum edin. Kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi? muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz, yalnız Allah'a dayanın. Yine dediler ki, Ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın. Biz işte burada oturuyoruz. Musa, Ya Rabbi, dedi. Ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle, bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında, sen hükmünü ver. Buyurdu ki, o kutsal yer, onlara kırk yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde, sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık, o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme.